943. konu, Hazreti Osman ve Hazreti Ebu Bekir'in hayası hakkında, Hasan ve Ayşe'nin rivayetleri, Hazreti Osman evinde olup kapısı da kilitli olsa, yine elbiselerinin tamamını çıkarıp da üzerinden atmazdı, çünkü hayası onu bundan alıkoyardı.